toplumsal dönüşümde sosyal girişimcilik Hazırlayan ve sunan Hülya Denizal Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Yine bugün çok Güzel, çok önemli bir sosyal girişimcilik örneğinin e, temsilcisini konuk ediyorum. Çekül Vakfı'nın iletişim sorumlusu sevgili Şirin Sıngın Yılmaz. Hoş geldiniz. Merhaba, teşekkürler, hoş bulduk. E, şey, Şirin Sıngın Yılmaz'a ve Çekül'e girmeden önce, ki Çekül'ü bir programda anlatamayacağımızı biliyorum ama, başlıklar verip ve çok önemli kendini koruyan kentler sergilenip, gilleri açılıyor yarın bilgiyi evet. açıyoruz onları anlatmadan önce ee, öncelikle benim bir duyuru yapmam gerekiyor Şirin müsaade edersen. Ee, bugün onlara telefonla bağlanacaktık ama bir sıkıntı oldu. Onun için duyurularını benim yapmam gerekiyor. Çünkü bu hafta sonu Erzurum'da çalıştayları başlıyor bu gençlerin. İşsizlik için bölgesel çalıştaylar yapıyor e, bu dernek. Aralık ayında Doğu Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde çalıştay başvuruları devam ediyor. Onun için hemen gençler işini konuşuyor nokta.com'a girerek. Oradan başvurunuzu yapabilirsiniz sevgili gençler. Doğu Anadolu bölgesindeki gençlerle yapılacak Avrupa Birliği gençlik programları kapsamında saygın bir yaşam için genç işsizliğin nedenleri, alt eylem planları çalıştaylarını Bölgesel olarak işsizlik ve göç, turizm, sanayi, aile, eğitim temalı çalıştaylar ve önümüzdeki aydan itibaren de sırasıyla Akdeniz, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde gerçekleştirilecek. Ee, sorularınızı da Akdeniz eğitim kalkındırma, Kalkındırma et@gmail.com gmail.com adresine yöneltebilirsiniz. Tekrar ediyorum. Gençler İşi'nin Konuşuyor.com'a girip başvurabilirsiniz. Hemen başvurmanız gerekiyor. Çünkü Aralık ayında yapılacak bütün bu çalıştaylar. Sorularınız olursa da akdenizeğitimkalkindirma... ...at gmail.com adresine yöneltebilirsiniz. Bütün gençlik programları Avrupa Birliği projelerinde olduğu gibi kabul edildiği takdirde katılımcılar konaklama ve ulaşım masrafları karşılanacak ve katılıp belgesi verilecek. Eğer 19-30 yaş aralığındaysanız, sivil toplum alanında gençlik çalışmalarında aktif rol almış veya almak istiyorsanız, genç işsizliği üzerine benim de önerilerim var diyorsanız, Lütfen Gençler İşini Konuşuyor.com'a başvurun diyor Akdeniz Eğitim ve Kalkındırma Derneği. Evet sevgili Şirin Sıngın Yılmaz <gülüyor> yavaş yavaş Çekül Vakfı'na gelebiliriz. Ama buna da gelmeden önce bu programı destekleyen sevgili Sevgi ve Bertan Aygün'e de bizzat şahsım adına da teşekkürü Açık Radyo adına da iletmek isterim. Şimdi önce Çekül'e Çekül 1990 yılında kuruldu ve bugün Türkiye'de yapılan bir sürü hem çevreyi bilinçlendirme hem de kendini idame ettirme konusunda fon yaratma konusunda yedi ağaç gibi çalışmaları Türkiye'de ilk yapan yenilikçi ve yaratıcı bir sürü projeler gerçekleştirdi ve hala devam ediyor. Çekül'ü... Web sayfasına girildiği zaman zaten ben bunca yıldır yedi ağaç kampanyası olsun, çeşitli aktivitelerde işbirliğimiz olsun, çalışmış olmama rağmen konuğum olacaksın diye dün web sayfasını bir daha gözden geçireyim dediğimde aman tanrım dedim bilmediğim <gülüyor> ne kadar çok şey varmış. Durmadan yeni yeni bir sürü çalışmalar yapıldığını biliyordum ama bu kadar farkında değildim. Çeküle ayrıntılı gireceğiz ama önce Şirin Sıngıran Yılmaz kimdir, neden Çeküle çalışıyor, bu da çok önemli bir çünkü seni dinliyorum. Tamam bu tabii benim için zor kendimi anlatmak için en zor kısmı herhalde. Beş yılı doldurdum Çeküle. Fiziksel tanışmadan önce tabii ki yaptığı işleri biliyordum, takip ediyordum. Ve ondan öncesinde de zaten e, sivil e, toplum örgütlerinde kadın ve çocuklarla ilgili özellikle çalıştım. E, Çekil'le tanışmak aslında Anadolu'ya biraz daha fazla bakmak istememden kaynaklandı. E, sadece İstanbul'dan ibaret değil e, Türkiye. Ben insanlara da dokunmayı seviyorum biraz herhalde o yüzden... Ee, bu önemli kararlardan biriydi benim için ve uzun soluklu bir çalışmanın içine gireceğiminde farkındaydım ve artık öyle olmasını istiyordum ee, hayatıma ve çekülle tanıştık Metin Sözen'le Betül Sözen'le ve ikide tanışmışım çok mutluyum burada olmaktan. Evet sonuçta işletme eğitimi aldığın evet. halde şu anda bu işletme bilgilerini bir sivil toplum çalışmalar için evet. kullanıyor olman da çok önemli bir özellik Tabii bence. Tabii ki aslında hani alaylı iletişimci de diyebiliriz basın ve medya sektöründe çalıştım daha önce. E, o yüzden de şimdi hani iletişim ayağındayım Çekülün fotoğraf arşivi yayınları sosyal medya ortamındaki aktiviteleri. Ee, ve tabii ki Anadolu çalışmaları onları takip ediyorum. Evet şimdi artık Çekül'ü biraz da senden dinleyelim. Çekül e, bize kısaca anlatır mısın? Tabii şimdi e, Çekül'ün örgütlenmesindeki aslında temelden biraz başlamak istiyorum. Temeli e, insan, insan kaynaklı ve e, insan ve doğanın aslında bir bütün olduğundan hareketle e, Çekül. ...varlığına devam ettiriyor. İnsan ve kültür doğayı yan yana koyduğumuzda da aslında kültüre ulaşıyoruz. Ee, bu bakış açısıyla Çekül'ün bütün yaptığı işlerde... işte ...eğitimlerinde, tanıtımlarında, ee, Anadolu örgütlenmesinin temelinde kültür var. Ee, kültürü oluşturan en temel eve insandan bahsettik. İnsan hafızası, insan belleği. Oradan kentlere ve mekanlara ulaşıyoruz aslında... Niye e, hafızamız önemli bizim için? Biraz onu e, çekülden doğru anlatmaya çalışayım. E, kim olduğumuzu hatırlamak istiyoruz zaman zaman. E, kültürümüzün kaynağını keşfetmek ve düşünme biçimimizin de kaynağını keşfetmek istiyoruz. E, yaşadığımız mekanlar da burada devreye giriyor. Kendi kutumuzu, kendi bohçamızı açıyoruz zaman zaman. E, anılarımızı hatırlamak istiyoruz. E, mekanlar, e, yaşadığımız ev, mahalle, çarşı, e, köşesinden döndüğümüz ev bir süre sonra bizim için önem kazanıyor aslında. Mahallenin kasabı, fırını e, bunların hepsi bizim kendi kişisel belleğimizi oluşturuyor. E, kentlerin de kendi hafızası var. E, özellikle Anadolu e, binlerce yıllık bir geçmişe sahip olan hepimizin bildiği e, farklı farklı kültürlerin katmanların oluştuğu bir e, uygarlık aslında. Ee, dolayısıyla insandan kente ulaşıyoruz ee, Kentin küçük birimlerinden çalışmaya başlıyoruz ee, Çekül'ün e, temelde yaptığı şey aslında 90 yılında kurulmadan öncesi Tabi ki Safranbolu'ya dayanıyor Hmm, ama Safranbolu'dan sonraki süreç Türkiye'deki koruma bilincinin oluşturulması 90'lı yıllarda başlıyor Çekil'in kurulmasıyla e, ve önce yapılan işler e, yapı ölçeğinde başlıyor. Yani tek tek yapıları buluyor Çekil Anadolu'da ve e, aslında bunların korunması gerektiğini e, kent hafızasının ve kendi hafızamızın e, yaşamaya devam etmesi için önemli olduğunu anlatmaya başlıyor. Yani yerelden bir örgütlenme gerçekleştiriyor aslında. E, ardından e, bakıyoruz evler yetmiyor aslında bunu korumak için sokağa çıkmamız gerekiyor sokak dokuları korunuyor e, mahalleye açılıyoruz mahalle aksından çarşıya geçiyoruz çarşıdan e, kentin e, tarihi kent merkezinin bütününe bakmaya başlıyoruz ve ardından da tabii ki e, aynı e, havzayı paylaşan kentlerin e, aslında ortak kalkınma süreçlerinde e, yeni stratejiler kurmaları gerektiğine kadar gidiyor bu. Yani insandan başlayan ve bölgeye ülkeye kadar yayılan bir aslında bu zincir. E, Çeküldü e, tüm kurgusunu yaptığı işlerde bu zincir üzerinden devam ettiriyor. E, bizim e, Sivas'ta bir temsilcimiz var çok değerli e, bir araştırmacı halk bilimci Müjgan Üçer onun bir lafı var ev sahibinin nefesi eve direktir. Mesela bu Sivas'tan bize Anadolu'dan getirdiğimiz e, cümlelerden biri. E, sadece yapı ölçeğinde, sokak ölçeğinde e, binaları yapmak yeterli olmuyor. Onları yaşatmak için aslında içinde insanın olması gerekiyor. Yaşanması Restor gerekiyor. Evet yani o evin nefes alması, o yapının, hanın, kervansarayın, e, bedestenin, e, medresenin nefes alabilmesi için yeniden içine insanın girmesi şart. Sadece salt restorasyonla. Aslında olmuyor biz Anadolu'ya gittiğimizde bunu anlatmaya çalışıyoruz aslında biraz temelde yaptığımız şey insanları kurumları bir araya getirmek yerel yöneticiler sivil toplum örgütleri bunların başında geliyor ve tabii ki halk önderleri kurumlar arası işbirliği sağlandığı zaman aslında çok da böyle fonlara filan ihtiyacımız olmadığını görüyoruz Çünkü yapılan işler zaten birlikte hareket edildiğinde ortaya çıkıyor. Um, mesela somut örnek vermek gerekirse e, eskiden kentlere gittiğimizde sadece arkeoloji müzelerini ziyaret edebiliyorduk e, Şimdi neredeyse bütün kentlerde kent müzeleri ve arşivleri kurulmaya başladı e, Bunların e, mesela ilk örneklerinden birisi 99'da e, Kemaliye kent müzesinin açılmasıyla başlıyor e, Eski tarihi halı fabrikası ki bu endüstri mirası diyebiliriz ona Ardından e, Edirne'deki hafıza konağı e, derken işte Bursa Çanakkale ödemiş Samsun kent müzesi şimdi artık açılmak üzere bitiyor. E, yani insanlar artık kentlerine dönmeye, kentlerine dönük e, yaşamaya e, başladılar ve aslında... Bu belleği ne kadar yani önemli olduğunu... Yani idrak etmeye başlandı evet. en önemlisi değil yani mi? Yani bu belleği ne kadar Eskiden önemli Eskiden modernleşme denilen bir şeyin uğruna bir sürü şey yıkılıp yakıldı, yok edildi. Şimdi gerçek bilinç ufak ufak evet. da olsa geri geliyor galiba. Eskiden yani bundan belki de 20 yıl öncesinden bahsedersek yerel yöneticiler... Gördükleri eski yıkık dökük bir hamamı gerçekten dozerle kaldırabiliyorlardı ama artık onu nasıl ayağa kaldırabilirim nasıl yeniden yaşatabilirim bunun çabası içindeler. Çok güzel modeller ortaya çıktı tabi özellikle Gaziantep'i incelerseniz belki gidenler bilir öncesini ve sonrasını son 6-7 yıl içinde Gaziantep'te büyük bir değişim yaşandı. Orada e, kültür yolu projesini biz e, Büyükşehir Belediyesi'yle e, hayata geçirdik. E, eski kenti dokusunun içindeki Tarihi Bey Mahallesi, e, Bakırcılar Çarşısı, Farklı Bedestenler, Kale ve e, Çevresi şu an yeniden e, restore edildi ve düzenlendi. Farklı yeni kent tasarımlarıyla beraber şu anda orada baklava gelmiyor artık Gaziantep dediğimizde aklımıza o biraz arkaya gitti yani kültür ürüne sahip çıkan kültürel dokusunu koruyan bir kent aklımıza gelmeye başladı Bu da önemli örneklerden biri aslında yani çok fazla kent var. Küçük büyük ölçeklerde. Peki şöyle biraz şey yapar Birgi'ye miyim çünkü tabii. yarın sergi açılıyor. Hı hı. Birgi bizzat benim de gitme keyfini yaşadığım ve gördüğüm mantarım burası neresi? Hem batıda koru hem ulaşımık olan bir yer ama. Çok özgün ve çok güzel bir yer. Yani arkadaşları da götürmüştüm ben de çekilden dolayı biliyordum Birgi'yi. Üç sene oldu gideli herhalde. Şimdi de sergi olarak karşımızda kendini koruyan kentler sergileri hı hı. Birgi hakkında bize ne söylemek istersiniz? Tabii Birgi şanslı kentlerden bir tanesi. Çünkü Çekül'ün dokunduğu kentlerden. Ee, yedi bölge yedi kent çalışması kapsamındaki kentlerden birgi. Çok uzun yıllardır oradaki koruma çalışmaları devam ediyor ve artık kent dokusun tamamıyla korumaya başladı. Bütün sokakları, tarihi evleri gittiğinizde bir bütün olarak kenti algılayabiliyorsunuz. Beylikler döneminden kalma bir kent Aydın oları Beyliğinin başkenti, değil mi? Başkentiydi. Zaten onu anlıyorsun yani burası. Evet. Ben Anadolu'da hemen her yeri görmüş olmakla övünen bir kişi olarak her yerde de 81 eyaletin 75'ini ve vilayetin 75'ini görmüş biri olarak bir için dedim ki buranın tarihini öğrenmem lazım. Burada bir farklı bir şey var, geçmiş var. Sonra öğrendim ki başkentmiş. Evet, evet oradaki yerel yöneticiler ve Çekül'ün örgütlenmesi de e, güçlüydü. Dolayısıyla bizim işimiz tabii ki biraz daha kolaylaştı. Yereldeki örgütlenme ne kadar e, güçlü, dinamik ve birbirine kenetli çalışırsa o kadar çabuk e, kolay sonuca ulaşıyorsunuz. E, tabii bunlar hiç o kadar da aslında kolay olmuyor. Şimdi burada anlattığımız gibi çok zorlu süreçlerden geçiyoruz ama. Hani Kaç güzel senedir oradasınız? Olmak. Çekül deme. Hayır hayır. Birgi'de. Birgi Çekül e, kaç senedir Çekül var? Çekül tabii 90'lardan beri. Yani ilk e, tabii Metin Sözen'in tarihinden bakarsak çok eskiye gidiyor e, Metin Sözen'in oraya Yani deymese. dantel gibi, e, iğne oyası gibi tabi. işleniliyor. Orada şu anda mi? bir tane Birgi Çekül e, evimiz var. E, orada gönüllüler... E, bir araya gelip o şeyi ko koordine ediyorlar yapılan çalışmaları. Kendi Koruyan Kentler programı da aslında bizim hazırladığımız kitaplarla başladı. Dört tane kitap çıkarttık. İşte Sivas, Birgi, Antep şimdi Bursa hazırlanıyor. Bu kitapların içeriğinde kentin koruma tarihini aslında anlatıyoruz ve oradaki yerel aktörleri anlatıyoruz. Yani işi sahibine teslim etmek gerekiyor çalışmayı tamamladıktan sonra bu kitaplar bunu anlatıyor. Sergilerde bununla bağlantılı hazırlandı. Gaziantep ve Sivas'ı geçtiğimiz yıl yaptık. Bu sene de birgi sergisini işte yarın açıyoruz. Fotoğraf sergisi ve hem Sokak dokusu hem e, yaşam kültürüne dair fotoğrafların olduğu ve tabii ki o gelişim sürecini, değişim sürecini anlatan bir e, belge aslında, belge sergisi. Nerede sergi? Ee, Çekülevi'nde yapıyoruz. Çekülevi nerede? <gülüyor> Çekülevi, Beyoğlu'nda, Ekrem Tur Sokak'ta. Ee, tarihi bir Evimiz var bu arada 120 var. da birazdan geleceğim var. zaten. Evet. Çekül Evi de çok özel bir olay bence. Yarın evet. akşam saat 6.30'da sergimizin açılışını yapacağız. 31 Aralık'a kadar Çekül Evi'nde görülebilir. Birgi sergisi de yarın açılıyor. Hı -hı. 31 Aralık'a kadar Çekülevi'nde Beyoğlu'nda. Bir daha şey yapabilir Tabii misin? ki Çekülevi, Beyoğlu Ekrem Tur Sokak numara 8'den Aslında internetten de zaten tr dendiği zaman bütün bunlar ayrıntılı Hı -hı. olarak görülebilir. Ama dikkat çekmek istediğimiz bu birgi sergisini kaçırmasın. Çünkü biliyorum bu birgi çok özel, çok güzel bir yer ve çok az bilen var benim çevremde duyduğum, gördüğüm kadarıyla. Birgi konusunda söyleyeceklerim bittiyse hı hı. biraz da Çekül Akademisi'ne geçelim Olur istiyorum. Olur tabii. Çekül Akademi aslında koruma bilinci serüveni Çekül'ün hala devam ediyor ve Anadolu'da tabii ki devam ediyor ama artık birçok kentin bu şeyi oturmuş durumda. Yani kültürel mirasın korunması kavramı ...az buçuk oturdu ve artık bir adım ileriye aslında bizim geçmemiz gerekiyordu. Hem somut... Mirasın, ...hem somut olmayan kültürel mirasın e, belki de daha e, kalitesinin, korunma kalitesinin yükseltilmesi gerekiyordu. Bunun için iki yıl önce Çekül Akademi kuruldu. E, kentin ihtiyaçlarını aslında doğru işlevlendirmek üzerine bir hareket ediyoruz. Tarihi Kentler Birliği adına e, şu anda kültürel ve kentsel koruma eğitimleri düzenliyoruz iki yıldır. E, o eğitimlerde e, Emirgan'daki Tarihi Şerifler Yalısı'nda gerçekleşiyor. Üç gün sürüyor. Ee, yine belediyelerin teknik kadroları bu eğitimlere geliyor aslında hmm. yani dışarıdan isteyen herkesin gelemeyeceği bir eğitim yani 2-3 ayağı var aslında çekil akademinin bireysel e, şeyleri de var bireysel gelişim e, seminerleri de oluyor onlar da İstanbul üzerinden kurguluyoruz İstanbul gezileri organize ediyoruz Mimar Sinan'ın izinde İstanbul işte Edirne kapıdan Edirne'ye e, Mimar Sinan'ın e, mirası onlar da kayıt oldukça bireysel eğitimlere de çekil akademinin devam ediyor. Ama tarih kentler birine yönelik eğitimler bahar ve güz dönemi olmak üzere ki, ayırdık onları onar eğitim yapılıyor. Hani birkaç başlık saymak istiyorum onlardan mesela dün bir yeni bir eğitim başladı tarihi dokuda yeni yapı esasları diye. Kentleşmenin e, tarihsel süreci, kentsel büyümenin tarihi kent tokusuna etkileri, e, kentsel dönüşümün sorunsalı, e, tarihi yapıların yeniden işlevlendirmesi bu yeni başlayan eğitimin konularından biri aslında. Bunlarla da ilgili detaylı bilgi tarihi kentler Birliği'nin e, sitesi var. Oradan aslında öğrenebiliriz. E, yani bunun hani, hani çıktılarına biraz değinirsek... Peki, pardon, e, şeye girdim araya girdim ama hı hı. E, bir belediye çalışanlarına verdiğiniz eğitim var. Evet. Dün başlayan bunlardan evet. bir tanesi. Bir e, Mimar Sinan'ın izinde olan herkese açık, açık olan evet, var. Açık evet. bir de e, bu gerçi biraz sonra geleceğiz herhalde. Gönüllü olmak isteyen yani bu çekülün bir prensiplerini, felsefeselini benimseyip de bunun genişletmek ve bizzat aktif katılım sağlamak isteyen gönüller içinde yaptığınız bazı eğitim çalışmaları var galiba. Onlar şöyle, e, şimdi bizim eğitim birimimiz var. E, eğitim birimine e, eğitimci eğitimleri. Organize ediyoruz. Onlar hem İstanbul'da yaptığımız eğitimlere destek oluyorlar hem de Anadolu'da yaptığımız eğitimlere destek oluyorlar. Ama gönüllü olmak istiyorum diyen herkese Çekül'ün kapısı açık. Onunla ilgili de farklı farklı organizasyonlar, seminerler, eğitimler düzenliyoruz zaman zaman. Ama Çekül Akademi'nin bireysel gelişimleri daha çok İstanbul'un aslında algılanması, kentin algılanmasıyla Biraz ilgili lise öğrencilerine yaptığımız eğitimde de yine İstanbul'u yapıların dilinden İstanbul diye bir eğitimimiz var. Onu iki yıl Darşafak Eğitim Kurumları ile birlikte yürüttük. Onların öğrencileriyle birlikte çok da başarılı sonuçlar elde ettik. Yani gönüllü gelmek istiyorum diyen bütün arkadaşlara Çekül'ün aslında farklı farklı projelerinde destek olmaya çalışan arkadaşlarımız var. Peki o zaman ben araya girdim çekiliyorum gibi. Tamam. <gülüyor> Şimdi e, akademi eğitimlerinin aslında biraz sonuçlarını hemen iki cümleyle özetlemek istiyorum Bd'lerden katılım her geçen gün artıyor çünkü e, eğitimlerden alınan bilgiler olumlu sonuçlar veriyor eğitime katılan arkadaşlar kendi kentlerine döndüklerinde onları çünkü uygulamaya koyuyorlar e, bu da bize gelecek eğitimlerin planlamasını e, yapmak ve farklı başlıklar eklemek için aslında biraz umut veriyor e, ulusal ve uluslararası e, örneklerle hem geleneksel yaklaşımlar e, hem de yeni ve modern yaklaşımları aslında paylaşıyoruz eğitimlerde e, katılımcıların farklı bakış kaçıları kazanmalarına e, ni sağlıyor bu hem teknik dersler var içinde hem de e, somut olmayan kültürel miras gibi e, şeylerimiz var e, daha Peki e, şimdi buradan artık biz yavaş yavaş son üç dakikamıza girdik Öyle mi? Evet ne çabuk ya, zaman. ya ben <gülüyor> size söylemiştim <gülüyor> e, anlatacak şey o kadar çok Hı -hı. ki hangi birisini anlatacağımızı ben de zaten e, zor olacağını tahmin ediyordum Şimdi onun için son üç dakikada nelere öncelik vermek istiyorsanız sözü Hı -hı. yine size Hı -hı. bırakıyorum o zaman şöyle diyelim yani Çekül Anadolu'da çok bilinen bir vakıf. İstanbul'da da yedi aç ormanlarından dolayı biliniyor. Biz doğaya yüzümüz dönük yaşayan insanlarız. Çok genç bir kadro var şu an İstanbul'daki Çekül evinde. Ve farklı farklı aslında ürünlerle... E, tanışmak istiyoruz İstanbul'daki gençlerle ve e, ilgi alanına giren insanlarla. E, yeni bir şeyimiz var, ürünümüz var. Aslında onu söylesem ben çok tabii, hoşuma gidecek. Tabii. E, Söz sizin, mikrofon tamam. sizin. <gülüyor> e, şimdi bir m, aromatik e, yerel bitki tohumları. ...kovası hazırladık. Aman evet, ne güzel. Evet, bu kovalarımızı kentte toprakla buluşmak için diye bir sloganımız var. Ee, kentte yaşayan insanların da aslında e, toprakla temas edebilmelerini sağlayan bir şey bu. Kendi bahçelerinde, balkonlarında bu e, aromatik bitkileri ekebilirler. E, Çekülü web sitesinden yine ulaşma şansınız var. Küçük minik kovalar, yedi ağaç ormanlarına destek verenler için... Ee, hani alternatif e, bir ürün olsun derken, evet. yani şeydir kaç senedir, 15 senedir ve 7 ağaç <gülüyor> veriyorduk, biraz artık kovaya dönelim. Evet, bu farklı bitkilere ulaşabiliriz. Peki bu isteniler. aromatik bitkiler dediğiniz bunların. Hı şeyde evde yetiştirilebilme evet, özelliği evet, var anladım. kadarıyla. Bir saksının içine e, dikip e, yedi ağaç devam ediyor. Tabii yedi ağaç ama devam ediyor. Bu da eşliklik e, olarak. E, bir farklı şey. Ücretini öğrenebilir miyiz? Beş lira. Beş lira Hı -hı, gayet evet. de uygun bir fiyat. Evet. O zaman ben hemen alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben alıyorum. Mert sen alır mısın? <gülüyor> tamam. Evet. Açık radyoya da bir tane <gülüyor> benden hediye. Mert'e de benden hediye. Evet o zaman o zaman bir daha tekrarlar mısın hı hı. bu şeyin e, ürünün adını ve nasıl alınabileceğini bir daha söyler misin? Ee, yani e, şey aromatik yerel bitki tohumları e, aslında bunlar. Kentte toprakla buluşmak için de sloganımız. Kentte toprakla buluşmak, buluşmak için, için. Evet. çok güzel. Peki o zaman gelelim biz en son olarak sü süremiz son dakikaya girdik değil mi Mert? Hı hı son dakika içerisinde Çekül Çekül'ün açılımı neydi? Çevre Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı. Bir vakıf olarak çekülvakfi.org.tr'den Geç e, 90'lı itibaren neler yapıldığını evet, çok fazla ve proje bugün neler Tabii, yapıldığını çok, çok çok ayrıntılı <gülüyor> olarak çok güzel bir web sayfanız da var bu arada kutluyorum e, anlatılmış. Her yaşa açıksınız ama özellikle gençler istiyorsunuz anladığım <gülüyor> kadarıyla. Gençler Herkes, dediğinize herkese göre. Herkese Yapabileceği mutlaka bir şey vardır Tabii diyorsunuz ki. gönüllü çalışmalarda. E, İstanbul'un Anadolu'yu öğrenmesi için, Anadolu'nun İstanbul'u anlayabilmesi için bu köprüler şart zaten değil mi? Evet. Son cümleyi de şirin, sıngın, yılmaz olarak size bırakıyorum. Ee, teşekkür ederiz. Size yolumuzu söylemeniz sık, için çok rahat karşılışıyor. <gülüyor> Peki sevgili açık radyo dinleyicileri bir programın daha sonuna geldik. Mert Öztekin ve Hilya Denizalp olarak hepinize başta çeküle ve bütün dinleyicilerimize yolu açık, gücü bol olsun diyoruz. Hoşça kalın. Toplumsal dönüşümde sosyal girişimcilik Hazırlayan ve sunan Hülya Denizalp.